E billah yarban ve bil islam diinan ve bi Muhammedin Allah'ı Rab olarak benimseyen peygamberi de Muhammed Aleyhisselam'ı da peygamber olarak ondan razı olan İslam dininden de din olarak razı olan şüphesiz ki imanın tadına varmıştır. Şüphesiz ki imanın tadına varmıştır. Şüphesiz ki imanın tadına varmıştır. Imanın tadına varmıştır. Okumuş olduğum iki hadisi düşünecek düşünecek olursa eğer Şöyle bir şey fark edeceğiz İmanın tadı diye bir olgu vardır İslam'da Bizler Müslümanlar olarak iman ettiğini iddia eden insanlar olarak Gerçekten imanın tadına varmış mıyız? Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hadislerinde zikretmiş olduğu bu tadı Hissediyor muyuz? Yoksa hissetmiyor muyuz? Tabi şöyle bir soru gelebilir aklımıza İmanın tadı ne demektir? Ne hissederse insan imanın tadını hissetmiş olur İmam Nevevi diyor ki imanın tadı insanın taatleri yaparken taatlerden ayrı bir lezzet alması, İslam'ın zorluklarını yüklenirken de buna çok rahat bir şekilde bunları yüklenmesi ve İslam'ın zorluklarına katlanmasıdır. Ve dünyanın gayeleriyle, dünyanın nimetleriyle Allah'ın rızası karşı karşıya geldiği zaman insanın hiç çekinmeden Allah azze ve celle'nin rızasını tercih edebilmesidir. Aslında bu her birimizin problemi olan çok önemli meselelerden bir mesele. Şöyle ki her birimiz iman ettiğimizi iddia ediyoruz. Ben kendim için söylüyorum en başta. Lakin imanın tadı dediğimizde birçoğumuz imanın tadını almış mıyız bilemiyoruz. Yani gerçekten biz Allah'a kulluk yaparken bundan bir lezzet alıyor muyuz? Mesela namazlarımızı ifa ederken veya Allah'a yapılması gereken ibadetleri Allah'a sunarken gerçekten biz bunda bir lezzet hissediyor muyuz? Başımıza belalar ve musibetler geldiği zaman bunları yüklenirken bunları taşırken bal yiyormuş gibi bir dünyalık tat alıyormuş gibi bundan tat alabiliyor muyuz? Ben inanıyorum ki birçoğumuzun vereceği cevap hayırdır. Neden? Sebebi ise şudur. Çünkü iman ettim demek ile insan imanın tadını alamıyor. İmanın tadını alabilmek için Peygamber Aleyhissalatu vesselam bazı maddeler sayıyor. Mesela konunun başında zikrettiğim hadis-i şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Üç şey vardır ki diyor, insan onları kendinde bulundurursa imanın tadına da ermiştir. Bunların birincisi en yekunallahü ve rasûluhu ahabb ileyhi mimma siwa huma. Allah ve Resulü'nün dışındaki her şeyden insana daha sevimli olmasıdır. İkincisi ve en yuhibb al-mer'a la yuhibbu illa İnsanın Müslümanı sadece Allah için sevmesidir. Kardeşini sadece Allah için sevmesidir. Üçüncüsü ise ve en yekraha en ya'uda fi'l-küfr kemaa yekrahu en yuqzaf en Kişi nasıl ateşe atılmayı kerih görüyorsa imandan sonra küfre dönmeyi de bu şekilde kerih görmesidir. Yani bu sebepleri bir insan, bu üç sebebi bir insan kendinde bulundurursa, bu insan imanın tadına varır. İmandan lezzet almaya başlar. Sahabe gibi imanı bir şeref bilir. İmanı bir izzet bilir. İman ettik diye oturduğu yerde oflanmak, poflanmak, sürekli şikayet etmek, sürekli problem üretmek yerine bu imanın lezzetini alır. Ve bu imanla izzetlenip bu imanla şereflenir. Bu saydığım üç tane maddeyi açacak olursak Yani Resulullah'ın kendinizde bulundurursanız imanın tadını alırsınız demiş olduğu üç maddeyi Bunların birincisi insana Allah'ın ve Resulünün dışındaki her şeyden daha sevimli olmasıdır Şimdi kendi kendimize sorduğumuz zaman Hiç şüphesiz hepimiz şu cevabı çok rahat verebiliriz Yani biz gerçekten Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla seviyor muyuz? Evet hepimiz hiç kuşkusuz Allah'a ve Resul'ünü her şeyden daha fazla seviyoruz. Aynı bizim gibi bu iddiada bulunan sahabeler var. Allah Azze ve Celle onlara cevaben diyor ki Kul ikuntum tuhibbûne allâhe fettebiûni yuhbibkum Allah. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olun ki Allah Azze ve Celle de sizi sevsin. Yani sevgi Mücerred ağızda olan Ve ağızdan çıktı diye Allah'ın yanında yer eden bir şey değildir Sevginin bir kanunu vardır Allah'ın yanında Nasıl ki kainatta var olan her şeyin bir kanunu vardır Sevginin de Allah Azze ve Celle'nin yanında bir kanunu vardır O da ittibadır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmektir Ve bu ittibanın da açığa çıkmasıdır Yani ne demek İnsan kendine sevimli kılınan Kendine süslü kılınan şeyler Allah ve Resulünün sevgisine Allah ve Resulünün rızasının karşısına geldiği zaman insan eğer Allah ve Resulünün rızasını sevgisini bunlara tercih ediyorsa o insan gerçekten Allah'ı seviyor demektir. Ama ağzımda Allah'ı seviyorum deyip de bütün dünyalık lezzetleri ve sevgileri Allah'ın ve Resulünün sevgisine ve rızasına tercih eden insanlar sadece kendini kandıracak olan insanlardır. Bakın bu konuyu biraz daha açayım inşallah İmanın tadını almak adına Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Diyor ki misal Zügynenin nasi hubbushahavati Minen nisai vel benin Vel kanatilil mukantarat Minen zehebi vel fıddah Vel khayril musevvmeti Vel an'ami vel harf Zalike meta'ul hayati dunya. Wallahu indahu husnul meab İnsanlara Kadınlar, çocuklar Kantar, kantar altın ve gümüşler, ekim, at insanlara süslü gösterilmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Yani hiçbirimiz ben malı sevmiyorum, ben kadını sevmiyorum, ben dünya malına düşkünlüğüm yoktur dersek sadece yalan söylemiş oluruz. Çünkü bunlar bizim fıtratımızda bize sevdirilmiş olan şeyler. İşte imanından lezzet alabilecek olan insanlar bu fıtratta var olan sevgileri bastırıp Allah Azze ve Celle'nin sevgisini buna tercih eden insanlar. Mesela örnek olarak birkaç tane örnek verelim. İnsanlar nasıl imanın tadını almışlar? Mesela biz diyoruz sahabe imanın tadını almış. Peygamberler imanın tadını almış. Lakin nasıl imanın tadını almış? Bu insanlar şu şekilde. Mesela Hazreti İbrahim örnek. Özellikle tevhid ehlinin ağzından düşürmediği tevhid imamı. Peygamberlerin imamı Hazreti İbrahim. Allah Azze ve Celle diyor ki ey İbrahim çocuğunu kes. Ey İbrahim çocuğunu kes. İbrahim hiç tereddüt etmiyor. Çünkü İbrahim'e çocuk, size nasıl çocuk sevimli gösterilmişse, İbrahim aleyhisselama da çocuk aynı şekilde sevimli gösterilmiş. Lakin İbrahim aleyhisselam, Allah'ın rızasıyla bu sevgi karşı karşıya geldiği zaman, hiç tereddüt etmeden Allah'ın rızasını bunun önüne geçirdiği için, imanın tadını almıştır. E şimdi düşünün, mesela bırakın çocuğu feda etmeyi, bize en sevimli olan şeyi feda etmeyi, Cebindeki sigara paketini Allah'ın rızasına feda edemeyen insanlar Sabah uykusunu Allah'ın rızasına feda edemeyen insanlar Haftada bir gün derse gelip dizini kırıp oturmayı Allah'ın rızasına tercih edemeyen insanlar Bu insanlar imanın tadını nasıl alsınlar ki? Mesela dedik mal bizlere sevgili gösterilmiş Suheyb'in Rumi Suheyb Mekke'den Medine'ye giderken Mekkeli müşrikler Suheyb'in önüne geçiyorlar Ey Süheyb diyorlar sen buraya geldiğinde beş parası olmayan bir adamdın. Şimdi zengin oldun Mekke'den çıkıyorsun ve Muhammed'in yanına gidiyorsun. Yok öyle bir şey diyorlar. Süheyb diyor ki vallahi ey kavim eğer sizinle savaşacak olsam hiçbir taneniz benim karşımda direnemezsiniz. Lakin ben sırf Allah ve Resulüne gitmek için benim falan yerden malım vardır. Ben bu malımı size veriyorum. Benim yolumu bırakın ki ben saksalim bir şekilde Allah'ın Resulüne varayım diyor ve müşrikler Suheyb'i serbest bırakıyorlar Suheyb toplamış olduğu çalışmış olduğu malı Resulullah'ın sevgisini buna tercih ediyor Suheyb imanın tadını almasında imanın tadını bizler mi alalım? Haftada 20 milyon ayda 10 milyon infak edip de bunu da her oturduğu ortamda dinlendiren, her oturduğu ortamda para verdiği kurumlara minnet eden bunu başa kalkan oflayan poflayan Sanki 24 saatini Müslümanlar için çalışıyormuş hissiyle geçiren insanlar imanın tadını nasıl alsınlar? Yani bir taraftan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadi ey insanlık yarın hicret ediyoruz. Nereye hicret ediyoruz ey Allah'ın Resulü? Yesrib diye bir kavme. Kimdir bu Yesribliler? Bize sahip çıkarlar mı? Bizim arkamızda dururlar mı? Sen bize diyorsun ki malı, mülkü, kadını, çocuğu hepsini burada bırakın. ''Hadi benim arkama düşün, Medine'ye gidiyoruz.'' diyorsun, demiyorlar. Bütün malı, mülkü, her şeyi Mekke'de bırakıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peşinden karanlığa doğru gidiyorlar. Bu insanlar imanın tadını almasınlar da, haftada bir gün derse gelmek adına dükkanına kilit vuramayan, 5 milyon, 10 milyon daha fazla kazanacağım diye meleklerle beraber olmaya 5 milyonu, 10 milyonu tercih eden insanlar mı? İmanın lezzetini alsınlar. Evet, imanın bir lezzeti vardır. Lakin bu lezzeti tadabilmek için, lakin bu lezzeti alabilmek için insanın da bir şeyleri feda etmesi gerekir. Mesela kadın. Hanzala daha yeni evlenmiş olan bir genç. Daha bu gece zifafa girmiş. Sabah peygamber aleyhissalatü vesselamın nidasını işitiyor. Haydi cihada diyor. Hanzala gusül almadan peygamber aleyhissalatü vesselamın emrine icabet ediyor hanzala imanın tadını almasın da bizler gibi daha eşime vakit ayıracağım diye İslam adına ne varsa kendini soyutlayan insanlar mı imandan lezzet alsınlar imanlar, imandan tad alsınlar böyle bir şey mümkün değildir hazreti ali bizim yanımızda en değerli olan şey can peygamberimiz diyor ey ali müşrikler beni öldürecekler sen gel benim yatağıma yat ben Mekke'ye Medine'ye hicret ediyorum. Sen müşriklerin emanetini onlara verdikten sonra benim peşimden gelirsin. Ali hiç tereddüt etmeden Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yatağına uzanıyor. Peygamber'in sevgisini kendi canına tercih ediyor. Ali imanın tadını almasın da bizler gibi bizler gibi 3-5 aylık hapis sürecini Allah'ın ve Resulünün rızasına tercih eden insanlar mı imanın tadını alsınlar? Böyle bir şey mümkün değildir. Elbette ki Ali gibi insanlar imanın tadını alacaktır. Cennet de Ali gibi insanların tadını alacaktır. Bakın Peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor ki İnnel cennete le teştaku ila felase. Cennet üç kişiyi özlüyor diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cennet üç kişiyi özlüyor. Ali, Ammar bir de Bilal. Bu üçü var ya bu üçü insanlar cennet için koştururken cennet hazırlanmış Süslenmiş bu üç tane sahabeyi özlüyor Üçüne de bakın Üçü de Allah'ın ve Resulünün rızası için Elinde var olan her şeyi terk eden insanlar Bu bizim için de geçerli Eğer o iman ettik dediğimiz olgunun tadını almak istiyorsak Önce bizlerin de şöyle bir çevremizde Bize sevimli olan bizim için güzel olan şeyleri Bir Allah için bir Resulü için feda etmemiz lazım Bakın o zaman göreceksiniz işte Kitap satırlarında okumuş olduğumuz o tat, o lezzet, bizim hayatımıza da yansıyacak. Biz de artık Allah ve Resulüne imanımızın tadını, imanımızın lezzetini alacağız. Bu birinci madde. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki, Üç şeyi kendinde bulunduran insan, imanın tadını almıştır. Bunların birincisi, Allah'ın ve Resulünün insana her şeyden daha sevimli olmasıdır. Tabi bu sözde değil, bu zikretmiş olduğumuz gibi özde olan bir şey. Yine bakın İbni Abbas ne diyor? İbni Abbas diyor ki, Kim Allah için severse, Kim Allah için buğz Kim Allah için dost edilir ve Allah için düşman edilirse, Şüphesiz ki imanını tamamlamıştır. Ve ey insanlar, Allah'ın dostluğu ancak bu şekilde elde edilir. Yani Allah için seveceksiniz, Allah için buğz edeceksiniz, Allah'ın dostluğunu elde edeceksiniz. Bir insan diyor, Namazı çoğalsa da Orucu çoğalsa da Eğer onun Sevgisi ve buğzu Allah'ta değilse O insan imanının tadını alamaz diyor Bakın dikkat edin Bize bir formül sunuyor İbn Abbas Diyor ki Çok namaz kılmakla Çok oruç tutmakla imanın lezzetine varamazsınız İmanın lezzetine varmak istiyorsanız Allah için seveceksiniz Allah'ın sevdiklerini Siz de seveceksiniz Allah için buğz edeceksiniz Allah'ın buğz siz de buğz edeceksiniz Ancak bu şekilde Sizler imanınızın tadını alırsınız e şimdi mesela bizi bir düşünün Bizim evlerimizi bir düşünün Mesela size bir örnek vereceğim Allah için sövmek Allah için buğz etmek nedir? Muaz Muaz normalde cahiliyesinde Beni Kureyza'nın dostlarından bir tanesi Beni Kureyza Hendek Savaşı'nda Peygamberimize ihanet edince peygamberimiz diyor hakem olarak kimi istersiniz? <gülüyor> Beni Kureyza işte Sa Muaz olsun tamam Muaz olsun diyorlar. En son diyor ki şey e, Beni Kureyza ne de olsa diyorlar Muaz, Muaz bizim dostumuzdur. Bize Muaz'dan bir zarar gelmez diyorlar. Muaz gelip ey Allah'ın Resulü bunlar arasında hükme değil mi diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ey, et ey Muaz. Benim diyor bunlar hakkındaki hükmüm Bunların erkeklerinin kesilmesidir. Bunların kadınlarının cariye, çocuklarının esir, mallarının da ganimet edilmesidir. Dostluk mosluk yok. Çünkü bunlar Allah Resulüne ihanet etmişler. Bunlar Allah'a ihanet etmişler. Bunlar Resulullah'a kızdırmışlar. Bunların cezası budur diyor. Peki Muaz ölünce ne oluyor? İmanın tadını almak nedir? İhtezze Rahmani limevti Muaz diyor Peygamberimiz. Allah'ın arşı Muaz'ın ölümünde titredi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Allahu ekber bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Allah'ın ar arşı Allah'ın arşı yaratıkların en büyüğü olan en büyüklerinden biri olan Allah'ın arşı bir insan ölüyor diye o insanın ölümüne titriyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi çünkü Muaz imanın tadına varanlardandır. E şimdi gelin bize bakın çocuklarımız veya çocuklarımızı bir kenara bırakalım. Müslümanlarımız oturup televizyon karşısında dizi izliyorlar. Allah ve Resulü'nün düşmanı olan, Allah ve Resulü onlara buğzettiği için buğzetmemiz gereken insanları oturup haftalık vakit ayırıp bunları izliyoruz. Bunların kurmuş oldukları senaryolarla gecelerimizi geçiriyoruz. Bu insanlar mı imanın tadını alsınlar? Allah ve Resulü'ne düşmanlık eden insanlar Günde en az 10 saat evlerinin içinde bulunan insanlar Bunlar mı imanın tadına varsınlar Mümkün değildir bu Ancak insan Allah için sever Allah için buğz eder Allah'ın buğz beri olur Bunları evinden, hayatından, kıyafetlerinden, şeklinden, konuşmasından, kültüründen çıkarırsa Ancak o zaman insan imanı için bir şeyler takdim ettiği için imanı için aynı zamanda İmanının da lezzetine varır Birinci maddemiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu imanın tadını alacağımız madde Allah ve Resulünün Her şeyden bize daha sevimli olmasıydı İçmeyeceğim mi? İkinci madde <gülüyor> Müslüman kardeşini Sadece ve sadece Allah için sevmek. Müslüman kardeşini sadece ve sadece Allah için sevmek. Belki her birimizin ne kadar da çok ihtiyacı olan bir mesele. Bedenlerimizin ayrı olması, vücutlarımızın ayrı olması, memleketlerimizin ayrı olması Allah için birbirimizi sevmemize engel değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle İslam ümmetine çok tehditkar bir tavırla bir ayet indirmiştir. Diyor ki Allah azze ve celle: "Va'tasimu bihablillahi cemian ve la teferruku. <gülüyor> ve zekuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fa'alafa beyne kulubikum fa'asbahtum bi ni'metih ikhwana." Allah'ın ne'bi ne hep beraber sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. Hani Allah'ın nimetini hatırlayın. Sizler Birbirinize düşman olan insanlardınız. Allah sizin kalplerinizi birbirine ısındırdı ve sizler kardeş oldunuz diyor. Yani başka bir yerde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bile İslam ümmetinin kardeşliğinde hiçbir payının olmadığını Allah azze ve celle ifade ediyor. Ve elleefe beyne kulubihim. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم Ey Muhammed sen yeryüzündeki her şeyi de infak etmiş olsaydın Sen onların kalplerini birbirine ısındıramazdın Lakin Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı Belki bizler gerçekten imanın tadını almak için Allah Azze ve Celle'nin bu nimetinin farkında mıyız? Yani bizler düşmanken Allah Azze ve Celle bizleri kardeş kıldı Kalplerimizi birbirine ısındırdı Bari biz de bu nimetten nankörlük etmeyelim Bu nimetin şükrünü eda edelim ki hem imanın tadını alalım, hem de kardeşlik şükrünü eda etmiş olalım diye. Acaba hiç çaba gösteriyor muyuz? Bunun için çaba gösterebilmemiz için Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu bazı kayda ve kurallar var. Şeriatın koymuş olduğu bazı esaslar var. Her birimizin o esasları gözetmesi gerekir. Bir, el Muslimu menselim el Muslimone min nisanihi wajdi. Herkes şöyle bir kendine solsun. Çevrendeki Müslüman olan kardeşlerim. Aynı cemaatten veya değil. Aynı meşreften veya değil. Ama iman kelimesinin bizi bir çatı altında topladığı kardeşlerimiz. Acaba birbirimizin elimizden, birbirimizin dilimizden emin miyiz? Yani ben arkamı döndüğümde burada var olan kardeşlerin benim arkamda konuşmayacak diye. Acaba ben bundan emin miyim? Bundan eminsen ben imanın tadını almışım demektir. Veya siz bu konuda benden eminseniz imanın tadını almışsınız demektir. Bu Allah'ın bize bir lütfudur. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki Müslümanlar bir beden gibidirler. Müslümanlar sevgide, rahmette, birbirlerine olan duygusallıklarında Müslümanlar bir beden gibidirler. Meselul mu'minine fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim kemethelil cesedi. İz eşteka minhü Müslümanlar tek ceset gibidirler Bir uzuvun bir hastalığı olduğu zaman Şikayeti olduğu zaman Bütün uzuvlar sabahlarlar Huma hastalığına, sıtma hastalığına yakalanmış gibi O Müslümanın derdiyle dertlenirler Yani nasıl ki sizin kolunuz hastalandığında Bacağınız bundan e, müstakil veya beni ne ilgilendirir diye gününü geçiremiyorsa Müslümanlar da aynı şekildedirler Gerçekten biz böyle miyiz? Yani imanın tadını almak için Aynı yapıda olmasak da Aynı cemaatte olmasak da Bizler gerçekten birbirimizi Bir ceset gibi hissediyor muyuz? Birbirimizin sorunlarını Hasta bir vücudun sorunuymuş gibi Algılayabiliyor muyuz? Eğer biz bu seviyeye gelirsek Kardeşliği bu şekilde hissedersek O zaman siz göreceksiniz ki Gerçekten bizler imanın tadını almış olan insanlar olacağız Lakin arkasını döndüğü anda Birbirine atan Cemaatleşiyoruz diye fırkalaşan, aslında farkında olmadan cemaatleşiyoruz diye fırkalaşan ve fırkalaşıp da birbirine düşman gözüyle bakan insanların imanın tadını almaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın kendisine vermiş olduğu en büyük nimete, iman kardeşliğine nankör olan insan imanın tadını almayı hak etmemiştir. İmanın tadını alamaz bu insan. Onun için bizim imanın tadını alabilmemiz için Kardeşlik mefkuremizi yeniden bir gözden geçirmemiz lazım Bakın itikat Hepimizi bir çatı altında toplar Lakin menheç böyle değildir İtikat Hepimizi bir çatı altında toplar Lakin menheç böyle değildir Peygamber aleyhissalatü vesselam Vefat ettikten sonra Sahabeler dahi menheç Konusunda kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir İmamet meselesinde Devlet yönetimi meselesinde Sahabeler bile iktiraf etmişlerdir. Biz de iktiraf edebiliriz. Bazı olayları farklı okuyup, bazı olaylara farklı yaklaşabiliriz. Çalışma usullerimiz, çalışma metotlarımız birbirinden farklı olabilir. Lakin asla ve kat'a bu bizim cemaatleşiyoruz adı altında fırkalaşmamıza kesinlikle sebep olmamalıdır. Çünkü bugün maalesef hem kendimiz için hem çevremizdeki Müslümanlar için baktığımız zaman, Cemaat gibi mübarek bir kavram fırkalaşma tehlikesi altındadır. Bunun en büyük göstergesi nedir? Çünkü aynı itikada sahip olan farklı cemaatler düşman gibidirler. Yani yeter ki birbirleri hakkında konuşmaya fırsat bulsunlar. Bir kafirin bir Müslüman hakkında söylemeyeceği sözleri çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorlar. Veya Müslümanların Müslümanları eleştirdiği kadar kafirler Müslümanları eleştirmiyor. Kafirler Müslümanlara zarar vermiyor. Eğer bizler imanın tadını almak istiyorsak, birleşebildiğimiz oranda birleşmek zorundayız. Lakin kalan yerler, bidat ehli konumuna sokmadığı müddetçe bizi, küfür konumuna sokmadığı müddetçe bizi, fasık konumuna sokmadığı müddetçe bizi, bu farklılıkları görmezden gelip, bu çeşit ihtilaflarını görmezden gelip, kardeş gibi birbirimizi sevip, birbirimizi bir beden gibi, birbirimizi bir ceset gibi hissedip bu şekilde davranmamız lazım. Aksi halde bizim imanın tadını Almamız kesinlikle ve kesinlikle Mümkün değildir. Üçüncü bir madde Peygamber Aleyhisselatu vesselam Diyor ki Onlar imanlarından Sonra küfre dönmeyi Ateşte yanmak gibi kerih görürler Yani bu imanın Tadını alan topluluk En basit meselelerde taviz veren En basit meselelerde Yalpa yapan En basit meselelerde söylem değiştiren insanlar Değildirler. Bunlar İmanlarından sonra Küfre dönmeyi Ateşe girmek gibi körül görürler bu insanlar diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Mesela bunun örnekleri var mı? Evet tarihte bunun örnekleri var Hatta bizim için çok acı örnekleri var Mesela örnek olarak söyleyelim Hubeyb'i hepiniz tanıyorsunuz Öyle mi? Hubeyb İbni Adi Hepiniz tanıyorsunuz Raci'i vakasında Müşrikler Hubeyb'i esir ediyorlar Götürüyorlar. İşte Hubeyb'i şehit edecekler. Ey Hubeyb diyorlar her şey bir yana. Şu anda sen afiyette Muhammed'in senin yerinde olmasını ister miydin? Yani dinden dönmeyi de teklif etmiyorlar Hubeybe. Kafir olmayı da teklif etmiyorlar. Sen afiyette ol. Seni bu yola teşvik etmiş olan Muhammed aleyhissalatu vesselam senin yerine bizim elimizde olmuş olsun diyorlar. Hubeyb diyor hayır vallahi. Ben bu hali değil Muhammed'in benim yerimde olmasına aleyhissalatu vesselam onun ayağına diken batmasına bile tercih etmem diyor. Bu kadar dininde sebatkar bir Hubeyp var. Mesela hepiniz Seyit Kutubu biliyorsunuz. Yani çokça anlatıyoruz. Çokça konuşuyoruz. <gülüyor> İdam cezası aldığı zaman yanına kız kardeşini yolluyorlar. Sonra başkalarını yolluyorlar vesaire. Diyorlar ki tamam İlk başta diyorlar özür dile Özür dilemem diyor Pişman oldum de diyorlar Pişman da olmadım diyor Tamam hiçbir şey yapma diyor Bir tane dilekçe yaz Bu dilekçede Abdül Nasır'dan Sadece tamam işte ben yanlış yaptım veya da hiç beni affet Cezamı hafiflet diye bir icada bulun Seyyid Kutup Rahimahullah diyor ki Namazda Allah'ın uluhiyetine şahitlik eden bu parmak Bir tağutun hoşuna gidecek tek bir kelimeyi bu kağıdın üzerine yazmaz Namazda Allah'ın uluhiyetine şahitlik eden bu parmak Bir tağutun hoşuna gidecek olan tek bir kelimeyi bu kağıdın üzerine yazmaz Eğer ben batıl olan bir davadan dolayı idam ediliyorsam Zaten idam benim hakkımdır yani eğer ben batıl üzerineysem e, Estağfurullah Eğer ben haklı bir yere idam ediliyorsam Zaten demek ki ben idamı hak etmişim İdam benim hakkımdır Lakin eğer ben Batıl bir sebepten dolayı idam ediliyorsam Ben batıldan af isteyecek kadar Küçük değilim diyor Seyyid Kutup. Ben batıldan af isteyecek kadar Küçük değilim Ve daha bunlara verilebilecek olan birçok örnek Şimdi bu adamlar imanın tadını almasınlar da Bizler gibi daha henüz dereyi görmeden paçaları sıvayan, daha henüz tehlikenin sinyallerini aldığı anda ortadan kaybolan, daha henüz bazı söylemlerle veya tehditlerle karşı karşıya geldiğinde hemen söylem değiştiren insanlar veya insanlara bu olayları anlatırken dışarıda oluyor diye imanın ölçüsü diye anlatan, içeride olduğunda Müslümanları Don Kişotlukla töhmet altında bırakan Bizler mi imanın tadını alalım? Yani mesela bugün burada bir Müslüman kalksa bunu yapsa Seyyid Kutub'un yaptığını yapsa Veya Seyyid Kutub'u bir kenara bırakalım Hazreti İbrahim'in yaptığını yapsa Bilal'in yaptığını yapsa habbabın yaptığını yapsa Hubeyb'in yaptığını yapsa Bunu bizler donkişotluk olarak Ucuz kahramanlık olarak insanlara takdim ediyoruz Neden? Çünkü bu doğruysa hepimizin bunu yapması lazım bunu eleştireceğiz ki kendi yanlışımızın üzerine kapatalım. E buna yanlış desek İslam tarihinde verdiğimiz örneklerle çatışacağız. O zaman ne yapıyoruz? 1400 sene önce olanları veya kıta farkıyla bizden uzak olanları din diye, iman diye takdim ediyoruz. Yanımızda olanları veya coğrafyamıza yakın olan bölgelerde yapanları ise ucuz kahramanlıkla veya donkisotlukla mesela tövmet altında bırakıyoruz. Bu tip insanların imanın tadını alması mümkün müdür? Ancak iman kimin yanında azizse, hayatından, malından, canından, hanımından, her şeyinden daha azizse, imanın tadını alabilecek olan insanlar bunlardırlar. Bugün bakın gerçekten, <gülüyor> bu bizim için en büyük problemlerden bir tanesidir. Yani bizler bütün dünyayı karşımıza almışız, iman ettik diye, Birçok insanın faydalandığı nimetten mahrum olmuşuz Lakin bu imanın tadını alamıyoruz Bu imanın lezzetine varamıyoruz Bu imanla izletlenemiyoruz mesela Bu bizim için gerçekten büyük bir problemdir Yani bir kavme Seleften birinin dediği gibi Allah'ın indireceği en büyük azaplardan biri Yaptığı taat ve itaatlerden lezzet almamasıdır <gülüyor> Düşünün bir insan Bir ömür boyunca Allah'a kulluk yapıyor Ve yapmış olduğu bu kulluktan lezzet almıyor yapmış olduğu bu kulluktan tat almıyor. Basit bir neşit dinlemeyi basit bir ortamda bulunmayı esprili bir ortamda bulunmayı Allah'a kulluk yapmaktan aldığı lezzetten daha fazla lezzet alıyor mesela. Bu insana daha büyük bir azap olabilir mi? Yani sen ömrünü Allah için feda et lakin feda ettiği şeyin tadını alma. Feda ettiği şeyin lezzetini alma. Bununla şereflenme bununla izzetlenme bu benim saymış olduklarım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş oldukları bunlar sadece birkaç maddedir. İnsanın imanın tadını alabilmesi için yoksa her birimizin bu imandan lezzet alabilmesi için bu sebepleri güzel araştırıp bu sebepleri hayatımıza bir an önce ikame etmemiz gerekir. Aksi halde maalesef iman kuru bir iddiadan ve lezzet alınmayan bir olgudan öteye geçmez. Bu da sadece bizim için zarardır. Allah Azze ve Celle önce beni sonra sizleri Hakıyla iman eden Ve bu yapmış olduğu imanın da Tadını alan kullardan eylesin Hepiniz dinlediğiniz için Allah razı olsun Allah sizin ecrinizi versin Ve ahiru da'vana Elhamdülillahi Rabbil alamin. Sevgili hocamıza huzurlarınıza teşekkür ediyoruz Allah onu güçlü kılsın ve bu yolda, bu dava uğruğunda Malıyla ve canıyla cihad eden der kardeşlerimize de güç ve kuvvet versin Ben Bir hadisle devam etmek istiyorum Hazreti Peygamber aleyhisselam Kadın dört şey için nikah edilir Malı, soyu Güzelliği ve dini Sen cindar olanını seç ki Evin bereket bolsun buyurmuştur Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhisselam malın ve güzelliğin getirdiği problemlere dikkat çekerek evlilikte dindarlık dışındaki bir tercihi açıkça yasaklamıştır. Ve demiştir ki kadınları güzellikleri için nikahlamayınız. Olur ki güzellikleri ahlakça düşmelerine sebep olur. Onları malları içinde nikahlamayın. Zira malları azgınlıklarına yol açabilir. Kadınları dindarlıktan dolayı nikahlayın. Şüphesiz dinler olan yırtık elbiseli bir cariye böyle olmayanlardan daha üstündür diyoruz.